TÜRLÜ Bu civardan müzikler Hazırlayan ve sunanlar Ahmet Ali Arslan ve Ozan Saruhan İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicisi Perşembe akşamı saat 9 Ben Ahmet Ali Arslan TÜRLÜ'ye geldiniz. Normalde bildiğiniz gibi Ozan'la sunuyoruz Fakat Ozan bir Gribe yenik düştüğü için aramızda değil. Ee, yanımda Meri Haşkın var. Ee, hoş geldin. Hoş İyi olayım. ki geldin. Eyvallah. Ee, yeni albüm çıktı. Terenüm. Yani biraz da aslında dinleyiciye söylüyorum da. Meri Aşkın'ın yeni <gülüyor> albüm çıktı. Terenüm diye kalandan. Bir hafta falan gibi oldu değil mi? 29 Aralık. Aynen Aşk 29 Aralık. Ee, i̇stersen muhabbetimize girmeden önce bir e, dinleyelim. Dinleyicimizle tanışsın eğer tanışmamışlarsan senin e, müziğinle. Tamam. Neyle başlayalım abi? Yani prolog başlangıçtır tamam. zaten. Bir <gülüyor> parçayı prologla başlayalım. Meri Aşkı'ndan Terönüm albümünden prolog dinliyoruz. Merya aşkının terennum albümünün ilk parçasını, prologu dinledik. Ee, ellerine sağlık çok güzel olmuş. Ol, Zaten yani albüm çok güzel olmuş. <gülüyor> ol. ee, seni bir yandan da hani başta konuştuk ya tanıtamamamın sebebi de ilk albümle ikinci albümün bu kadar farklı olmaları. Hani ilk albümde farklı bir Merya aşkın var, ikincisinde farklı bir Merya aşkın var. Zaten sorularımı da biraz karşılaştırarak... soracağım bu albüm hakkında ama başta fırlatayım şunu sana. Ne oldu arada? da Böyle farklı bir yere gitti. Yani arada bir şey yok aslında. Yani ikisi de benim. Yani o da benim. İlk albüm de, de benim. İkinci albüm de benim. O hep vardı. Yani a, hep kafamın içinde. Hı hı. Ben onu daha sonra kaydetmeyi tercih ettim. Yani geleneksel ben Elazığ'da büyüdüm. Bir gelenekten geliyorum. Yani bağlama çalarak işte büyüdüm falan. Yani bağlamaydı benim ilk enstrümanım. Anadolu müziğiydi. Hı hı. Hayatımda hep vardı türkülerde değişler falan. O yüzden bu albüm oraya bir şey yani oraya dönüş yani hı hı. ilk albüm İlk Siret'ten albüm aslında. evet. Aha. yani siyaret oraya bir dönüş oraya bir sesleniş falan hı hı. oraya bir borç yani bunu yapmak istedim yani bu buydu derdim hı hı. ikincisinde de zaten kenarda kıyıda duran besteleri kaydedelim moduna geçip Anladım. İşte kimle kaydedelim falan derken işte... Değişen bir Mira Şıkın yok aslında. Aynı adam ikisi de <gülüyor> yani. yani böyle bu albümü yaptığımda sonra bir şey geldi. Vay be şöyle bir şey yapayım falan değil aslında. O da vardı. Belki onu önce kaydetseydim bu sonraya kalırdı falan. Anladım. Peki terörünüm için konuşalım, yeni albüm için konuşalım. Genel olarak yapım aşamasında dinlediğin, etkilendiğin müzikleri biraz anlatır mısın? Yani... A... Dünya müzikleri dinliyorum çok fazla. Yani çok sevdiğim müzisyenler var işte. Ee, Avişay Cohen gibi. Hı hı. Ee, İbrahim Maluf gibi falan o müzisyenleri. Tigran Amasyan gibi falan. Hı hı. Ee, o müzisyenlerden etkileniyorum. Ama işte Itri'den de etkileniyorum. Hı hı. İşte Bach'tan da etkileniyorum falan. Yani genel bir perspektifte bütün müzikleri... Yani üretilen her şeyi dinlemeye çalışıyorum. Günümüzde hı. de yani bugün de işte... Bugün de yapılan albümleri kim ne çıkarıyorsa ne yapıyorsa hepsini kulak kabartıyorum yani. Etkilendiğim, herkesden etkileniyorum aslında. Bütün müzisyenlerden etkileniyorum yani. Zaten bu söylediğin isimler biraz da şeyi açıklıyor. Böyle çok groove ağırlıklı bir albüm de olmuş bir yana hmm. Hani içeren diyeyim daha doğrusu ağırlıklı değil de aksak ritimli evet. sert döngüler... ...bayağı bir götürüyor albümü. Bir önceki albümde olmayan bir şey o biraz. Yani aksak ritim bizde zaten şey... ...bizim de aksak ritmimiz var işte. Evet, yani... Evet. Hani ...başka tarafa dönüp bakmaya gerek yok. İşte şey... ...11'ler, 7-8'ler, 9-8'ler... ...yani adamlar bizden almış zamanında falan. Hı -hı. Yani bir takım şeyler yapmış. Take 5'ları falan yapmışlar. Yani hani... ...o yüzden... ...bizim olan bir şey zaten... ...bu coğrafya ait olan bir şey var temelinde. Hı -hı. Yani... Oralardan tabii etkilenme var ama hı hı. aslında bizim yani biz bize ait bir şey. Tabii ki aynen. Ee, peki bir yandan da e, bu bayağı grup müziği olmuş albüm evet. bir yandan da. Böyle canlı kuartet olarak çaldınız değil mi? Tabii canlı çaldık. Ee, nasıl bir farklı bir sonuca ulaşıyor bu? Yani e, hissiyat farkı nedir canlı dört kişi çalmak ile? Mesela bir önceki evet, albümde tahmin yani. ediyorum ki birçok parça içtiyse şey üst üste kanal aynı aynı. Ya daha keyifli bir kere yani birlikte çalmak çalması mı dinlemesi mi? İkisi de. Yani hı -hı. birlikte çalınan müziklerde başka bir enerji oluyor. Yani o işte demin örneğini verdiğim adamların kayıtlarına da baktığınız zaman zaten live çalınmış. Yani o anda çıkmış ortaya falan kayıtlar. Aa ee, Kimsenin önünde mesela buraya gelen yabancı müzisyenlerin konserlerine gittiğin zaman bakıyorsun böyle dünya müziği yapan adamların önünde. Yani deli gibi aranjmanlar çalıyorlar ama hiçbirinin önünde nota falan yok. Kağıt muat hiçbirini yani bizde de böyle herkes kağıda bakıp çalıyor. İşte kağıda bakarken müzik mi çıkaracaksın notayı mı okuyacaksın falan derken işte o, o an geçip gidiyor. Yani müzik bir an hali Hı -hı. Bir, yani o an olursa olur olmazsa olmaz yani albüm de öyle bir şey. ...çalarsın, işte kanal kayıtta... ...müdahale edebiliyorsun, oynayabiliyorsun... ...edebiliyorsun falan da... ...canlı kayıtta yani o an işte ne çıktıysa o... ...yani belki 10 kere çalarsın, onun içinden seçersin... ...falan ama... ...yani keyifli canlı çalmak... ...ama çok zor. Yani işte seninle yayından önce konuştuk... ...yani ne, ne kadar çalarsan çal... ...olmuyor yani. Yani bir yerde böyle... ...mutlaka bir şey çıkıyor. Yani içine sinmeyen bir şey oluyor. Peki yani canlı çalmaktan... ...bunu bu kadar farklı kılan nedir sence? Neyi? Yani can can çalmak derken konser çalmaktan demeye çalışıyorum. E kayıt psikolojisi yani şu an bile bak kulaklık var kulağımızda önümüzde mikrofon var falan yani demin dışarıda konuştuğumuz gibi değiliz yani anladın Hı -hı. mı? Hani kayıt şeyi yani önünde mikrofon konulup biri masadan rikorda bastığı zaman işte saçmalamaya başlıyorsun oradan itibaren <gülüyor> yani çünkü insana göre bir şey değil insan anı yaşayan bir yaratık hani anla var olan. Hı -hı. O anki enerjisini yayan, işte alış ve enerji alışverişi yapan falan. Diğer işler mevzu girdiği zaman işler karışıyor tabii. Aklıma şimdi şey geldi, hiç seyirciliği yapmayı düşündün mü? Yani ya stüdyonun içinde. yapmayı şöyle bir şey. işte bu kayıtlar aşamasında birkaç gitarı çalarken gitarlarımı bazı gitarlarımı tekrar çaldım. İşte Sinan'ın Sinan stüdyosunda Hayyam'da. Hı hı. Sinan öyle bir şey söyledi ya orada yapıyorlar ya Hayam Sessions gibi. Hı hı, işte, evet, evet, ya evet. öyle bir şey yapalım mı sana falan. Abi bakalım bir çıksın iş ortaya falan ne oluyor ne bitiyor hani biz çal, hala çalıyor olursak falan hı hı. yaparız falan dedim. Öyle bir niyetim var. Hani Sinan'la bir ara konuşacağım tekrar yani. Hı hı. yani o, orada yapılıyor çünkü canlı evet, işte, evet, evet. Seyircili falan. Çok istiyorum yani öyle bir şey olursa herhalde Sinan'la yaparız onu, Hayam'da yaparız. Bir yandan da hani yani albüme böyle girmek de Farklı bir stres bir yandan. Da. <gülüyor> Çünkü on kere insanların önünde çalıyor olmak da şey yani. E Tabii yani Neyse, çok zor. Neyse zor aynen yani. aynen. Ee, kayıt pek... zor yani kayıt işi zor. Ee, şimdi bu albümün bir tınsal dünyası var. Hı hı. Ee, baştan sona hani bin tutan bir şey. S Sirette de öyleydi zaten. Bir albümü düşünürken ya da beste yaparken... Albüm düşünürken diyelim ya da kurgularken önce besteler mi geliyor senin için yoksa genel bir renkten başlayıp onun üstüne mi kuruyorsun bu dünyayı? Ya bir hikaye oluşturmaya çalışıyorum. Yani şey gibi bir film çekmek gibi yani yeni bir film tasarlamak bir film yönetmek gibi falan yani bir hikaye düşünüyorum. Zaten bir işte albüm son parçasında da bir hikaye anlatıyor işte bu insanoğlunun hikayesidir diye Hı -hı. epilog parçasında son sözde. Yani onu biraz böyle yazıp çiziyorum da falan kendi kendime. Yani yazdığım şeyleri genelde sevmem, yırtar atarım falan. Hı hı. Yani bu, bu, bu yazıyı çok sevmiştim mesela. Hı hı. Hani bunu tasarladım. Yani bu, bir, bir hikaye oluşturuyorum kendi içimde, bir kurgu oluşturuyorum. O kurgunun içerisinde işte var olan bestelerimi oraya yamamaya çalışıyorum. Yani o kurgunun içine... Iı, ya iç içe geçirmeye çalışıyorum ha. kurguyla müziği yani şey o ile müziği. Anladım yani şey zaten için konsept albümü mevzuna geleceğiz az sonra. Hı hı. Ee, o mesela yani aklıma gelen bir parça müllemah müllemah diyoruz müllemah. Ee, tınısı mesela hani aslında farklı hı. şeyden hani hı hı. farklı derken birbirini tutuyor yine ama. Hani insan o bestelerin nasıl bir araya geldiğini merak ediyor yani. Ha. Neyse böyle geliyormuş. Işte? <gülüyor> <gülüyor> böyle geliyor işte. yani. Ee, bir parça daha dinleyelim istersen. Tamam. Ne, dinleyelim? ne yapalım? geceyle gündüz dinleyelim sırayla gidelim o zaman. Tamam gece ile gündüz. Bu arada benim favori parçam Ekinoks oldu. Ona da tamam onda da bir sonraki. Gelelim ya. aynen geceyle gündüz dinliyoruz o zaman. Geceyle gündüz dinledik. Meri Aşkının terenümünden Meri Aşkında bizlerle. Tekrar hoş geldin. <gülüyor> Tekrar hoş ee, Bu arada çalanları söylemedik, okumadık. Onu ben yapayım hemen. Hı -hı. Ee, vokallerde perdesi gitar, klasik ve akustik gitar. ve bir şarkıda Çin flüdi Meri Aşkın. Piyano ve tuşlularda Koray Üstügen ee, Üstülen pardon özür dilerim. Konturbasta Volkan Hürsever. Bir parça da Derya Türkan. Klasik Kemençe çalıyor. Semih Burcu basta elektrik bas çalıyor. Hassan Abu Haltam Klarnet çalıyor. Klarnet. Ee, Tolga Yılmaz davulda. Hasan Gözetli henüz dinlemedik trompetli bir parça ama... Hı hı. Trompet ve trombon çalıyor. Hı. Onurcan Çağatay da trompette. Ee, ve Tom Esincer şiir ve metin seslendiriyor. Onlardan bir tanesini zaten dinleyeceğiz. Ee, şimdi... ...ben de biraz müzik üretmeye çalışıyorum ya... ...böyle senin albümün senin gözlerinden... ...ilk albümü görüyorum. Hı hı. Rüya. Yani ha. böyle şey... ...düşün hani işte... Yani ...Murat Aydemir, Derya Türkan... ...Erkon Uğur, kimler ha. kimler var böyle hani... Hayatımın en güzel yılı... <gülüyor> ...değil mi? Yani şey evet. İdolün olan herkes neredeyse böyle Sevdiğim ilk Sevdiğim herkes albümde... vardı yani. Abi ne mutlu sana. Ee, bu albümde aslında... E... Yani şey o üstadların ağırlığı o kadar ağır bir şekilde hissedilmiyor. Hı hı. Sen e, bunu fark ettin mi? Yani böyle bu sana bir e, hareket alanında bir değişiklik yapıyor mu bu sence? Evet yani. A... Düşünebilirsin. <gülüyor> Bilemedim tabii yani. Daha mı iyi daha mı kötü tartışılır. Yok yani, o, o, hani öyle bir şey sormuyorum bir zaten. Şey yani... Ama hani. Senin karar verebilme hissiyatın ya da yani... Ya yok çok fark etmiyor. İlk albümde de ben karar... Yani gelen bütün hocalarım, bütün sevdiğim insanlar böyle... Yani gelip işte destek oldular gibi. Yani anlatabiliyor muyum ilk Hı -hı. albüm ve işte... Hiçbiri geri çevirmedi. Çok acayipti yani. Hani çok korkarak çağırdım hepsini. Yani gelirler Hı -hı. mi acaba falan diye. Hepsi de geldi yani. Bu albümde evet yani biraz daha kendime dönük. Yani biraz daha kendi, daha yani sahneye dönük. Hı -hı. Biraz daha birlikte çalabilen, biraz daha grup müziği olabilme. Evet yani bunu hani bilinçli bir tercih miydi diye soruyorsan evet. Yani böyle Hı -hı. olsun istedim yani. Hı -hı. Zaten şey de belli oluyor yani bana öyle geliyor sen öyle olmadığını iddia ediyorsun eyvallah ama yani bu albümde daha fazla meri aşkın varmış gibi ya. sonuçta sen daha fazla çalıyorsun zaten o var en başında e tabii bu bir enstrümantal albüm çünkü yani hani ilk albümde öyle değil ilk albüm sözlü bir albüm yani geleneksel işte değişler var yani ilk albümde de enstrümantal birkaç parça var ha şey söyleyebilirim mesela konuda yani ilk albümdeki 2 3 tane parça aslında ikinci albümün Böyle şeyi. Provası. Aynen gibi. yani böyle habercisi falan. Hı -hı. Yani bir sonrakinde böyle bir şey gibi. Ben seviyorum öyle şeyleri. Yani bir sonraki için küçük böyle Hı -hı. numaralar vermeyi, küçük böyle ipuçları vermeyi Hı -hı. falan. Kendi öğrenmek için belki. Aynen içerisinde. yani acaba yani nasıl falan diye. Hı -hı. Aslında var yani içinde ilk albümünde Peki ıı, şimdi ilk albümde geleneksel parçalar yorumlamışsın. Ki bayağı geleneksel olmayan düzenlemelerle yorumlamışsın aslında. Hı -hı. Hani yani şey komasını şeyin falan tartışmıyorum tabii ki o beni zaten aşar ama şey şeklinde. Ya sonuçta orada caz klavye şey Aynen. atıyor mesela. Ee, bu halde kendi besteleri var. Çoğu 10 şarkıdan dokuzu kendi besten. Ee, bunun yani hareket alanı yine hareket alanı kelimesini kullanacağım. Hani daha özgür hissettim mi kendini ya da böyle hani diyorsun ya işte bu onlara borcumdu şeklinde bir şey söyledin ilk abim hakkında. Kendime borcumdu ya. ya Kendime borcumdu. Değil. Eyvallah. Ama hani o şey mi oluyor mu hiç sende? İşte bu geleneksel bir şey. Ben bunu ne yapıyorum? işte. Yani olmuyor. Çünkü böyle bir müzik faşisti değilim. Yani hı hı. veya hani hayır bu böyledir. İşte böyle olmalıdır falan. Ya bir kalıba sokan bir yapım yok. Yani... ...sadece doğru icra etmek gerektiğine inanıyorum. Yani geleneksel yapıyorsan... Iste, ...yani istersen içine caz karıştır. istersen Hı -hı. klasik müzik gibi çal. Hı -hı. Ama yani doğru çal. Yani doğrusunu çal derdim o. Yani o koma işte... ...yani segah sesini ver yani orada. Segah sesini vermiyorsan... E, ...bu sefer şeyden uzaklaşıyorsun. Konudan uzaklaşmış oluyorsun. Yani Hı -hı. onun bir kültürü var çünkü. Bu sadece Hı -hı. müzik değil. Yani burada tarih var, edebiyat var işte... Hı -hı. Anadolu müziği yani coğrafya var işte ne bileyim her şey var içinde yani bir, bir hikayesi var bir şey anlatıyor sana bir derdi Hı -hı. var o müziğin Hı -hı. ve onu bir şekilde bir müzik kültürü var onun yani bir armonisi var ne bileyim işte makamı var sen bunları alıp hani yani sadece piyanoyla da çalabilirsin ama yani işte segah sesini veya işte ne bileyim ev sesini vermediğin zaman o zaman o kültürü yani uzaklaşmış oluyorsun Hı -hı. kültürden yani amacından sapmış oluyor iş yani ben... ...tek gözettiğim şey oydu. Yani doğru çalabilmek... ...işte doğru harmonizasyon yapabilmek... ...yani... E, ...o sesleri birbirine çakıştırmadan... ...yani olabildiğince... ...özünü koruyarak... ...yani ama öteki yapılana da... ...yani şimdi sivink haline getirip... ...işte dat dat, dat dat falan... ...diye de söylüyorlar. Ona da bir şey diyemem... ...yani hani bunu zaten geleneksel olarak... ...icra eden insan çok. Hı hı. Yani... Bu şekilde de söylenip birileri bunu dinleyecekse yani kent kültürüne hitap edecekse... ...kentli insanlar Aşık Veysel dinleyecekse Sivink'le bence bir mahsuru yok. Dinlesin herkesi yani. Hı hı. Hani önemli olan yani Aşık Veysel bilinsin mevzu. Yani hani ya da bir başka Ozan bilinsin yani. Ama şöyle bir yanılgıya da düşülüyor tabii yani. Mesela bütün klasik <gülüyor> müzikçiler... Aşık Veysel kavurluyor falan. Yani hani Aşık Veysel olmasaydı ne yapacaklardım. Onu da merak ediyorum yani. Hani hani başka ozanlar da var. Hani böyle bir yüzünü bir dönmek lazım Anadolu'ya. Yani illa bir şey yapacaksan oradan. Oraya Hı -hı. bir dokunacaksan falan. Bir de başkalarına da bir bak falan. Yani hani öyle de bir durum var yani. Kızacaklar bana şimdi ama. Yok canım. <gülüyor> ya, <sınlar gülüyor> güzel, Peki biraz zorlayacağım seni bu konuda. Aslında bahsettiğimiz şeyler ince çizgiler değil mi sence? Yani sen şimdi bana hani... ...diyorsun ki abi işte bu doğrudur... ...ben bunu yaparım diyorsun. Bu da Hı -hı. yanlıştır Hı -hı. diyorsun. Neredeyse aslında işte. O sega vereceksin diyorsun. Ama ben mesela bu tek sesli müziği... ...tek sesli dokusunu bozarım diyorsun mesela. Hı -hı. Yani... ...hani o... ...o bir yani... ...en kötü yani siyahtan beyaza o bir... ...aslında şey... ...o sürekli bir... E, ...jet velo diyelim. Yani Hı -hı. ve hani... Ne diyor senin onun neresinde olman? Anlatabiliyor muyum sorumu? Yani aslında çünkü çok da uzak şeyler söylemiyorsun birbirinden. Yani işte bu kötüdür, bu iyidir dediğin şeyler. Aslında başka bir insan yansı. Mesela o çizgiyi başka bir yere koyacak işte. Tabii canım. Yani orada bir şey iddiası yok zaten. Yani bu kötüdür, bu iyidir değil aslında. Yani şimdi bir, bir gelenek var, bir kültür var. Bu geleneğin işte bugüne kadar süre gelmiş işte. Yani senin sorun üzerine zaten böyle bir şey söyledim. Yani... Hani doğru mu bu? Yani mesela işte bir türkünün bir değişin içine caz solusu, caz klavye solusu falan... Yani ...bir piyano solusu falan doğru mu? ...dan çıkarak yola söyledim Hı -hı. bunu. Yani isteyen istediğini yapsın. Anladın tabii ki ben mi? ama senin, senin içindeki hesaplaşmayı soruyorum. İçimdeki hesap ben, benim vicdanım rahat. Yani <gülüyor> ya, tabii ki. Hani yaptığım şeyle ilgili vicdanım rahat. Hani... Sadece şey yani biri şöyle böyle yapılsın diyemem yani hani anladın mı? Anladım. Yani hani hayır böyle olacak. Hani cazı da sokacaksan bu işin içine böyle sokacaksın falan diyemem. Yani öbürü de işte swingle yapıyor, Hı -hı. swingle söylüyor falan. Ya yani bu herkesin yolu yani. Bu herkesin. Hı -hı. İçinde bulunduğu, yürüdüğü, nefeslendiği, adımladığı bir şey yani isteyen istediğini yapsın yani öyle bir. Sen de içinden geldiği gibi yapıyorsun. Ben de içimden geldiği yani. gibi yapıyorum. Ya yani biri de çıkıp bana da şey diye aşağı bir şey anlatayım sana işte bir atölyede bir bağlama atölyesinde oturuyorum bir gün altı telli bir bağlama tasarımı vardır Erkan Orun. <gülüyor> Oğursuz Oğursazı işte. Evet. Ondan var elimde onu götürdüm böyle. Orada da böyle yaşlı bir amca böyle bağlama çalıyor falan. ...böyle gördü falan... Bu, ...bu ne ya falan dedi... ...baktı işte böyle... Cık. ...ya dedi... ...ne yapmışsınız dedi... ...Veysel görse dedi... ...böyle at, kırar atardı bunu dedi... ama Yani ben, şimdi o da öyle diyor... ...yani anlatabiliyor muyum? Yani o da ona kapalı falan... ...yani şimdi bunun bir ucu bucağı yok... ...yani öbürü... ...buna kötü der... ...ben işte hayır benimki çok güzel o... ...çok kötü falan... ...salaklığa doğru gidiyor iş yani... ...o yüzden... <gülüyor> Ya herkesin kim ne yapmak istiyorsa onu yapsın ya. Aynen. Biz de senin yaptıklarını biraz daha dinleyelim. Tamam dinleyelim. En sevdiğim parça Ekinoks dinleyelim. Tamam hadi de. bakalım. Ekinoks alıyoruz. Melih Aşkın terennüm. Karılamadır yaşamayın. Ama bir şey vardı eksilen Ya da çoğalan Kumun altında mı Denizin üstünde mi Masallarda mı Dünya bir sanrıdır Diyor birisi Belki bir sancı Ne bırakmıştım orada sahip Mor gibi Soylu bir şey mi bir eziklik mi yoksa Herkes ne kadar da mutluydu oysa Ne bıraktıysam O kadar kaldı dinledik. Evet. Seslendiren Tommy Sincer. Tommy Sincer. Metin neydi bu arada? Turgut Uyar'ın Ekinoks şiirinin küçücük bir bölümü. Çok uzun bir şiirdir o. Ben Hı -hı. bu besteyi yaparken o müziği dinliyordum. şey O şiiri okuyordum. Hı -hı. Çok etkilenmişti beni. Tommy Sablo'ya sonra rica ettim. Yani okur musun diye. O sağ olsun okudu. Bu arada çok yani dinlettiğim birkaç arkadaşım da bunu dedi. Yani çok farklı bir şiir okuma kafası olmuş. Çok, çok güzel olmuş. Çok huzurlu olmuş. Hmm. Çok daha önce hiç yani tecrübe etmediğim bir kafa aslında. Hmm. Yani artık Tomis İnce'nin sesinden, sesinden mi dersin? Ya da bir şekilde senin onu kurgulayışından mı dersin? Biraz şey ee, gibi istedim. Yani hep enstrüman soloları vardır ya müziğin içinde, hmm. müzik formlarının içinde. Hmm. Yani niye hani bir insan sesi solo yapmasın falan diye. Hı hı. Öyle bir şeyim vardı. Peki az sonra bundan sonra epilogu dinleyelim. Hı hı. Öncesinden muhabbetini yapmak istiyorum fakat. bir Senin yazdığın bir metin var. Hı hı. Zaten albüm CD kitapçığında ilk şeyinde yazıyor. Epilogda da yine Tomlis İnce'nin duymuyla. O, o Tomlis metni Tomlis İnce'nin aynen oku. Okuyuşuyla neyse Hı -hı. dinleyeceğiz. Ve aslında metinin içinde parçaların adlarına e, göndermeler var. Aynen. Bazılarının adlarını söylüyorsun. E, ve böyle aslında sürpriz oldu benim için. Sonunda bakıp aa bu metin aa işte parçaların Hı -hı. adlarıyla aynı falan. hani Ve sonuçta bir şekilde bunu konseptlemişsin sen. Evet. Hani ya, bu bir konsept albüm müdür diye sorayım sana fırlatayım. Yani evet denilebilir. Yani bir hikayesi var. Bir şey söylüyor. Aslında söz olmadan bir şey söyleye, söylediğini düşünüyorum ben. Hı hı. Yani bir metin işte dedim ya ben yazdığım şeyleri hiç sevmem sonradan. Yani hı hı. böyle çok nadirdir ve çok sevdim bunu kendi içimde. Yani hani başkası sevmeyebilir bilmiyorum. İşte albüme küçük küçük göndermeleri var dediğin gibi. Yani işte bu insanoğlunun hikayesidir diye yola çıkıp işte... Yedinci güne kadar gelip işte yedinci gün dinlenip falan sonra bekleyiş at ve son söz epilog yani bitiş artık. Hı hı. Öyle bir sona gelme hissiyatı var bende. Yani genel olarak her şeyde. O hissiyat üzerine belki de yani biraz karanlık taraflı bir şey var ama yani her şey geçicidir diye de noktalanıyor işte. Yani öyle bir konsepti var evet. Peki mesela hani şarkı adları mı daha önce geldi? Metin mi daha önce geldi? Metin daha önce geldi. Hı -hı. Hı -hı. Ve onun üstüne besteler oturdu. Bazı ve böyle şarkıların bir... adları belliydi. Yani Ekinoks'un Ekinoks olacağı belliydi. Hı -hı. İşte ne bileyim Mülemma belliydi falan ama şey fikrim vardı yani şeyler işte böyle Bergman filmlerini çok severim. Orada böyle her şeyde bir prolog ve epilog prologla başlayıp epilogla Hı -hı. biter filmlerin Hı -hı. çoğu falan böyle biraz o yani biraz film gibi kurgulamak istedim yani hani, hı hı. zaten kurguladım yani albümü baya bildiğin oturup hani montaj gibi işte masada sen iyi biliyorsun hı hı. işleri yani öyle bir albümüm işte ee, peki yani mesela bu parçalardan bir tanesini izole edip dinlediğimizde ne kadar kaybediyor ruhundan Bütünlükle Sence? dinlemekte fayda var. Yani baştan birden ona kadar dinlemek. Yani sen öyle. Ben öyle dinlemeye çalıştım. Öyle geldim. ürettin. Evet, öyle dinlemek için de. Yani yedinci parçayı Bilmiyorum. tek dinlemek ne bileyim. Ya ben öyle hissediyorum tabii. Yani bu başka birine geçiyor mudur? Yani mesela sana geçmiş ne güzel. Hani şey dedin. Göndermeler falan onları hani hissedebilmişsin. Hı hı. Yani herkese geçerse ne, ne mutlu ne âlâ hı -hı. yani. Sen ama bunu neredeyse. İşte anlatımlı ya zaten anlatımlı hikayeli de hani sözlü hı hı. E, şekilde söylüyorum. Hani o şekilde hissettin yani halimi. Hepsinin aslında. sözü var onların benim için Yani hepsi sözlü aslında. Hı. Anladım. Peki e, Tomris İncel'le nereden? Evet, ya Tomlis Abla'ya ben aşıktım çocukluğumdan beri böyle onun ses tonu bilmem ne böyle yatayım dizine bana masal anlatsın falan oynadığı dizileri falan izlerdim böyle işte tiyatro tiyatrolarına giderdim falan. Sonra yıllar sonra ben bir tiyatro müziği yaptım işte geçen yıl Kumbaracaylı'da Hak diye bir oyunun işte Suriyeli bir aktristin hayatını anlatıyor tek kişilik oyun. Ben de sahnede canlı bestelerimi çalıyorum. Yani müzik oyun için bestelediğim müzikleri canlı. Hı -hı. Onunla bayağı gittik sağa sola. Almanya, Yükselenburg falan filan. Orada işte onun galasına gelmişti. O da Kumbaracayeli'de oyunlar oynuyordu o dönem. Hı -hı. İşte galasında tanıştık. Benim yanıma geldi. Böyle hayranı olduğum kadın. İşte ne güzel olmuş müzikler. Çok bayıldım müziklere falan dedi. Böyle eridim tabii. Yani Hı -hı. Çok sevindim Hı -hı. falan. Ondan sonra ıı, bu fikir geldiğinde Equinox ve işte epilogdaki ıı, metin fikri geldiğinde yani Tomris ablaya bir sormak istedim yani, yani acaba yapar mı işte o, o kumbaracı Elin ıı, koordinatörü arkadaşım işte o, o kendisi de oyuncu zaten orada Gülhan var. Gülhan'a söyledim ya yani bir sorar mısın acaba ister mi böyle bir şey falan diye o da sormuş, tabi ne demek falan demiş. ya yani çok işte bir Mayıs günü, Mayıs öğleden sonrası girdik biz işte... ...Kala'nın Kumbaracı'daki stüdyosuna, buraya yakındır. Hı hı. Böyle şey, çok keyifliydi yani. Böyle oturdu, okudu falan işte. Sinek kovaladık falan. Stüdyo sinek girmiş böyle, tişörtünü <gülüyor> çıkar, kovala falan diyordu böyle. Öyle geçti o gün. Yani ondan sonra işte... Ee konuştuk o gün işte albüm çıksın işte bir oturalım rakı içelim falan böyle lansman bilmem ne falan filan sonra işte Ekim ayında kaybettik Tommy Stab'da. yani bu albümü göremedi zaten Ekinoks'u da ben ona ithaf ettim yani Tommy Sincer'e ithaf ettim öyle bir biçimde şey vardır onun yani görememiş olması o zaman Epilog dinleyelim Epilog İsten dinleyelim ya. tamam Tommy dinleyelim Aynen. Tam epilog. Yüzüne, derdim bana derman imiş. şey geçecek. Bu insanoğlunun hikayesidir. Terennümle başlayıp nefes evvel zamanlardan yükselen bir masalın yeniden yankılanma çabasıdır. sizlikten derin bir terenüme adım atışı gecenin deri daibi gündüzü tam ortadan bölüp zamanı Kaçıncı günüdür bilinmez bugün terennimü. Tanrı yorgun, insan nedametsiz necedir. Bu insanoğlunun hikayesidir. Tüm hatıraların unutulduğu, sonun başlangıcının tak kendisidir. İpilok, nereye aşkın? terenim albümünden Tomlis Sincer evet, okudu. Son söz. Aynen. Ee, şimdi sana e, biraz <gülüyor> perdesiz gitar üstüne gitmek istiyorum. <gülüyor> A, şimdi yani İstanbul'daki, Türkiye'deki sonuçta perdesiz gitar camiası biraz Erkon Oğur gibi çalmak zorunda gibi bir şey neredeyse. Mucidi işte te, belki, <gülüyor> belki tek ustası, gerçek ustası diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> yani bu hani zorunda derken ...hani azıcık bir şey bile oluyor her zaman. Evet. Erkonur bir insanın bence çalışında şeyinde... ...perdes gitar için. Bir anlamda şeyde... ...Cenk Erdoğan'la o da... ...sen tanıyorsun zaten tamam. de... ...o da perdes gitar gitarist diyelim. O da mesela... ...Karakutu albüm için, son albüm için... ...böyle biraz şeyden bahsetmişti. İşte Erkonur tavrından... ...çıkmaya çalıştığından falan bahsetmişti Hı -hı. bana. Hı -hı. Aslında hani... ...senin de... ...yani... İlk albime ikinci abime baktığımda... ...böyle bir hareket olduğunu zaten Hı. görüyorum. Bilmiyorum bilinçli mi bilinçsiz mi Hı. ama... ...sen bu konuda nerede duruyorsun, ne düşünüyorsun? E, merak ediyorum biraz onu. Ya bu olmak zorunda zaten. Yani herkes kendini çalacak bir gün. Yani bu başlangıçta... ...tabii ki çok büyük ustalar Erkan var Yani şeye benzetiyorum ben işte... ...Dostoyevski'nin lafı var ya... ...hepimiz Gogol'un paltosundan çıktık diye. <gülüyor> yani paltoyu okuduktan sonra falan. Bizim de yani aslında... ...perdesiz gitarcılarda bence... Hepimiz bir ömürlük misafirden yani çıktık Aynen. anladın mı onu dinleyip başlamıştır herkes zaten yani öyle bir durum var ama herkes kendini çalacak tabii yani bu başlangıçta evet böyle bir şey var yani ben birebir çalıştım Erkan abiyle hani birebir ustamdır falan müthiş bir enerjisi vardır yani inanılmaz çalar inanılmaz şeyler öğretir size falan böyle. Ama tabii ki herkesin ya ben kendim çalıyorum işte. Yani hani bireleri evet yani stil olarak, üslup olarak benzetebilir. Yani ama ben be, benim işte yani anladın mı? Ben başka dokunuyorum. Yani sen perdesiz gitar sen de çalıyorsun. İşte sen başka dokunuyorsun. Ben başka dokunuyorum. Cenk başka dokunuyor, öbürü başka dokunuyor. Aslında yani herkesin kendine ait bir tınısı var aslında. Yani Hı -hı. o benzeyen veya işte yapılan şey üslup yani o farklılaşma çabası üslubunu müziğini farklılaştırma çabası olmalı ya diye düşünüyorum ben yoksa zaten benim yani ben, ben benim parmaklarım yani, <gülüyor> anladın mı ben Hı -hı. ne yaparsam bir merkanor gibi olmaz zaten ya, anladın mı? öyle bir durum var yani peki yani bir ömür misafir dinleyerek... ...başladın o kısmını şey yaptık ama daha genel olarak perdesi kitara nasıl başladın ya da bağlama çalarak büyüdüm dedin zaten. Aynen, perdesiz kitara evrildi. Bağlama çalıyordum. İşte o bir Eminlük misafir, Albümünü keşfettikten sonra yani galiba aradım bir şeyler arıyordum yani ne ne ne yapabilirim acaba falan. Yani bağlama yani çok bir profesyonel ben işlerin bu noktaya geleceğini falan düşünmemiştim, tasarlamamıştım <gülüyor> yani bundan 20 sene önce. Bağlama tabii bana avantaj sağladı perdesiz gitar açısından. Yani perdesiz gitarın aslında yaratılış amacı yani ortaya çıkış amacı işte mikrotonal sesleri çalabilmek. Yani makam müziklerini yani Türk müziğini bu coğrafyanın müziklerini çalabilme Hı -hı. amaçlı. Ee, öyle bir şey sağladı bana ve sonra onunla kendi bestelerim çıkmaya başladı ortaya. Yani hani bir dönem evet sürekli paso bir ömürlik misafiri çalıyordum falan. Hı hı. <gülüyor> Ondan sonra işte bir süre sonra evet bu sazla yani bu saz için ne yapabilirim hı hı. dönüştü iş yani hı hı. hani yani zaten çok iyi yapılmış bir örneği var yani hani çok acayip bir örneği var hani ben ne yapabilirim ben neresinde durabilirim hı hı. bu enstrümanının peşindeyim yani hani öyle bir derdim var. Peki, Gitarla yani... ilgili de var o yani gitar da işte bin yıllık alet falan yani. hani. Ne yapabilirim acaba yani hmm. gitara dair yani bu saatten sonra falan. Peki yani bu müzik yaratma tutkusu anladığım kadarıyla perdesi gitarla tanıştıktan sonra başlıyor değil mi? Yok hep vardı. Hı -hı. Yani o bağlamayla yani çalarken de yapıyordum. kendi şeyini evet, kendi müziğini yapıyordun Aynen yani. Ya çalıyordum yani. Hı -hı. Anladım. Ne güzel. Peki <gülüyor> e, sırada ne var senin için? Çok erken belki bunu sormak için de ama aslında çok da değil. <gülüyor> <gülüyor> Bitti mi ya? E ee, yok o şekilde demiyorum. Hani ha şey. Sırada ne var senin için? Sırada Sorusu. Sırada ne var? Ee, şey, ya yani bahsettik ya sen de zaten diyorsun bir önceki albümden veriyorum biraz diyorsun ha, falan evet. diyorsun. <gülüyor> yani sırada bir tane daha albüm yapmak istiyorum. Yani öf, önümüzdeki yıllarda. Hı hı. ...bir şeyler var kurcaladığım... ...yani daha buraya gelmeden önce... ...evden çıkmadan önce... ...piyanonun başına geçip bir şeyler yaptım. Gene biraz daha böyle... Yani ...ikinci albüm yolundan giden aslında. Hı -hı. Ama gene bir yerlere değen... ...yani bu albümde de mesela... ...yani bir tane işte Ermeni altı var. Yani Hı -hı. işte Muş dolaylarından... ...Muş civarından bir derlenmiş bir şey. Gene böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Ama başka planlarım da var. Yani yani söylemeyeceğim size diyorsun. İstediğim istediğim <gülüyor> şeyler. sene daha. İstediğim şeyler var ya. Yani müzikle ilgili de değil sadece. Ee, başka alanlarda da yapmak istediğim bir şeyler var ama hani onun için çok erken. Peki tabii. nasıl takip edelim seni? Konserler, projeler falan bir. işte standart Facebook, Twitter falan. Yani sosyal medyalar aslında. Sosyal medya. Ya işte bir internet sitem var. Çok aktif değil. Yani orayı çok önermiyorum ama <gülüyor> yani bütün şeyler hani Facebook üzerinden herkes Hı -hı. dinleyebilir, görebilir, ulaşabilir, mes sohbet edebiliriz falan yani öyle bir tamamdır şey. ne güzel iyi ki geldin sağlı iyi ki çağırdın aşkın çok teşekkürler çok tatlıydı muhabbetinde müziğinde öyle zaten teşekkür ederim sağ ee, senin de öyle ne, ne mutlu ee, birkaç sene sonra bir daha bekleriz senin <gülüyor> albüm senin albümün de hayırlı olsun sağlısın <gülüyor> vallahi ee, o zaman neyle çıkıyoruz Bilema. Bilema ile çıkıyoruz. Meri aşkının Terenim albümünden. Eee Bilema tekrar sağ geldiğin için. Eyvallah. Sağ ol. İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. İyi akşamlar yer. herkese. müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Ahmet Ali Arslan ve Ozan Saro.